Hasan Tahsin Feyizdin'in hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Bakara suresi 1 ila 59. ayetler. Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayetin Mekke'de veda hacında nazil olmuştur. Adını 67-71. ayetlerinde zikredilen ve İsrailoğullarının bir cinayetin failini bulmak için kesmeleri emredilen bakara inek olayından almaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, La, Mim. Kur'an'da 29 surenin başında bulunan bu türlü harflere tefsir usulü ilminde huruf mukattaat denilir. Bu tür harflerden oluşan ayetler mutlak müteşebbihlerdendir. Bazı müfessirlere göre bu harfler, hece harfleri olup, vahyin kaynağına ve Kur'an'ın mucizelerine dikkat çekmek içindir. Bunlar hakkında yapılan yorumlar, teviller, şahsi olmaktan ileri geçemez. Ancak biz bunlarda Allah'ın özel bir muradı olduğuna iman etmekle yetiniriz. Bunun aksi yerilmiştir. Bu, öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren öğretendir. İkinci ayette, Yüce Kitap, Kur'an'ın doğruluğunda hiç şüphe olmadığı ve onun muttakilere, yani Allah'ın kulu olduğunun bilincinde ve sorumluluğunda olanlara doğru yolu gösteren ve hayata İslami yön veren ilahi bir kaynak olduğu bildirilmektedir. Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu ve manalarının hayattaki insanlara indiğini bilerek ve manası üzerinde düşünerek okuyanlar, Resulünün önderliğinde ondan gelen ilahi ışıkla doğru yolu bulur, Kur'ansız bir düşünceden ve ona ters düşen bir yaşantıdan uzak kalır. Artık Müslüman bilir ki Allah'ın sözünden, hükmünden ve gösterdiği yoldan daha doğrusu yoktur. Bu surenin baş kısmında üç türlü insan sınıfından söz edilmektedir. İki ve beşinci ayetlerde iman ve İslamın esasları ile müminlerin özellikleri özetlenmektedir. Altı ve yedinci ayetlerde kafirlerden, sekiz ve yirminci ayetler arasında da kafirlerin bir çeşidi olan münafıklardan ve hallerinden bahsedilmektedir. Kuranda takva ile ilgili 170 kadar kelime geçmektedir. Takva, sakınmak, korunmak anlamında olup, muttaqi de takva sahibi demektir. Kur'an'da ise Allah'ın azabından korunma, günahlardan sakınma anlamındadır. Netice olarak takva, Allah'ın emirlerine uygun yaşamaktır. Dolayısıyla burada, ayetlerdeki yerine göre, bu anlamların birini kullanmayı uygun bulduk. O takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de, gereken yerlere Allah için verirler. Gayb, bizim için dünyada yalnız akıl, ilim ve duyularla idrak edilemeyip, ancak vahiy yoluyla bilinen varlık ve hadiselerdir. Allah, melekler ve ahiret gibi. Gayba iman, insanlığın fıtri bir parçası ve her çağın kaçınılmaz zorunluluğudur. Ancak büyük yanılgı, sapıklık ve zihni ilkerlik içinde bulunan insanlar, hislerinin ve duyu organlarının verilerine göre hareketten ileri geçemezler. Ama insanlık, manevi gücünü ve ruhi yüceliğini ancak gaybı inanmakla devam ettirebilir. Çünkü basit insanlar, inandıkları şeyi ancak şekil olarak görmek isterler. Gayba iman, Allah'a iman ve O'nun emirlerine teslimiyetle başlar. Mü'minin birinci vasfı, gayba imandır. Aksi halde fasıklık, münafıklık veya kafirlik yerleşir, akıl ve fizik putlaşmış olur. Yine onlar, hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip, ahirete de kesinlikle inanırlar. Ahirete inanmak, dünyada Allah'ın emirlerine uymayı gerektirir ki, bu da Allah'a imanın ve teslimiyetinin bir neticesi ve göstergesidir. İşte onlar hem Rableri tarafından gösterilen dost yol üzere olan hem de kurtuluşa murada erenlerin ta kendileridir. Yani ehli kitaptan olup da icmalen iman etmiş olanlar da onlara dahil edilmiştir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme, bilesin ki onlar inanmazlar. Allah, onların inkarcı niyet ve eylemlerinden dolayı, kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Küfre sapanların gözlerine, ilahi harikalar, varlıkların yaratılış ve hikmetleri perdelenmiştir. Gözlere inen bu perde, sığ akıl ve nefse boyun eğmek yerine, Allah'a teslim olup vahiy neşteriyle sıyrılmadıkça, ortadan kalkmaz ve onlar hidayet aydınlığını göremezler. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar, kalpten inanmadıkları halde, dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar, ancak kendilerini aldatırlar da, Farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde batılı sevme, maddepereslik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Çünkü yalan münafıklığın başıdır. Kendilerine yeryüzünde Allah'ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece düzeltenleriz derler. Fesat ve fasıklık da münafıklığın özelliklerindendir. İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. Yine onlara, gerçek mü'min, insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman, biz ille de o sefi ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter, derler. İyi bilin ki, asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Bu ayeti kerimedeki iman teklifi münafıklardır Allah Teala, onların samimi olarak iman etmelerini istemektedir. Onlarsa, kalplerindeki sahte imanı, Allah'ın bildiğini düşünmeyerek, kendilerini elit, seçkin tabakadan görerek, bu zırha bürünüp, samimi Müslümanları küçük görüyorlardı. Ayrıca, kafirler de iman etmemek için, aynı bahaneyi ileri sürüyorlardı. Çünkü, o samimi mümin, sahabiler, bir cihatta veya bir infakta, varlıklarını derhal ortaya koyuyorlardı. Onlarsa, hem Allah ve Resulünün buyruklarına, iş ve menfaatlerine uygun olduğu kadarıyla ve göstermelik itaat ediyorlar, hem de İslam'ı içlerine sindiremedikleri için, dine ve o müminlere karşı düşmanlıklarını çeşitli engellemelerle gösteriyorlardı. İşte, Yüce Allah, emirlere intibak ve uyma kabiliyetine sahip olmadıkları için sefihlik, ve budalalık sıfatlarını onlara iade etti. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder hak ettiği karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar, hidayete, doğru yola karşılık, niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp, sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir. Ki onların bu alışverişi kendilerine kâr sağlamadığı gibi, Doğru yolu da bulamadılar Onların münafıkların durumu Karanlık bir sahrada Bir ateş tutuşturup Aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki O ateş yanıp da Çevresini aydınlatınca Faydalanmadılar Allah da onların ışığını giderip Kendilerini yine karanlıklar içinde Görmez Ve şaşkın olarak bıraktı İşte Cehalet ve küfür karanlığındayken Allah'tan bir meşale olan Kur'an gelince, o, aydınlatıcı olmasına rağmen faydalanmadılar. Allah da onların basiretlerini bağladı. Böylece yine dünya ve ahiret karanlığı içinde kaldılar ve kalmaya da devam edecekler. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan hakka dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, Gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alı verecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler, karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Kafir ve münafıklar bazen hakikat ışığını görmekle beraber yine de nefislerinin karanlığı içinde kalırlar. İslam'a asıl düşman kesilen onlardır. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki, yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatınız için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Çünkü yaratıkları Allah ile denk hale getirmek yani onların dine aykırı emir ve tavsiyelerini kutsallaştırıp Allah'ın emirlerine denk hatta ondan üstün tutmak da Allah'a bir çeşit eş koşmaktır. Allah'ın emirlerini bırakıp heva ve hevesini esas almak bunlara göre hareket edip bunları ilahlaştırmak da böyledir. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, haydi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Kur'an'ın bir ayetine bile inanmayan elbet kafir olur. Münafıklar da aynı gruptandırlar. Çünkü onlar hem dilleriyle Müslüman olduklarını söylerler, hem de her fırsatta Kur'an'ın hükümlerine ve İslamca yaşantıya karşı çıkarlar. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeylerdir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber, dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz şeyler de vardır ve onlar orada sürekli ebedi kalacaklardır. Salih, kelime olarak iyi demek olup, ıstılahta salih amel, Allah rızası için yapılan ve sevap kazanmaya vesile olan ibadet ve işlerdir. Muaz bin Cebel, radyallaahu an, salih amelde ilim, niyet, sabır ve ihlasın bulunması lazımdır diyor. Muhakkak ki Allah hakikati açıklamak için bir sivrisineği ve hatta yaratılışta onun daha da ötesinde zayıf ve basit olanı misal getirmekten çekilmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa zihinlerde şüphe uyandırmak için Allah bu misalle ne demek istedi derler. O bununla birçoğunun saptığını, birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Ayette geçen fasık, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, Allah'a isyan eden, Doğru yoldan sapan kimse anlamında olup, Kur'an-ı Kerim'de küfür, masiyet, kötülük işleyen, yalan söyleyen kişi manasında da kullanılmıştır. Onlar, öyle fasık kimselerdir ki, iman ettim, Müslüman oldum dedikleri halde, Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar, hem de Allah'ın riayet edilmesini emrettiği iyi ilişkileri keserler, ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Yani Müslümanlarla ve akrabayla irtibatı. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız. Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek, sonra haşr günü O sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek için ancak O'nun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları yedi kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Resulüm! ''Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım.'' demişti. Melekler de, ''Ya Rab, biz seni hamd övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip olularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?'' dediler. Allah da, ''Şüphesiz ben, sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Meleklerin bu sorusu ne insanlarla ilgili geçmişten gelen bu bilgilerden dolayı ne de bir itiraz içindir. Ancak Yüce Allah'ın bir şeyin hikmetini meleklerin bile akıl yoluyla bilemeyeceğini göstermesi ve onların cinlere bakıp da onları insanlarla kıyas yaparak soru sormalarına imkan verdiği içindir. Yüce Allah'ın kudretine kesin inananlar Hz. Adem aleyhisselam'ı İlk insan bilmekte ve böyle inanmaktadırlar. Bazılarının dayanaksız olarak Hazreti Adem aleyhisselam'dan önce insan vardı demeleri asla doğru değildir. Çünkü Hazreti Adem aleyhisselam'dan önce insanlar olsaydı Yüce Allah "Ben bir halife yaratacağım" demez ve meleklerin sorusuna "Onlardan daha iyi, onlar gibi olmayacak bir halife insan yaratacağım" buyururdu. Allah Yarattığı Adem'e, eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, ''Haydi, görüşünüzde doğruysanız, onların isimlerini bana haber verin.'' dedi. Melekler de, ''Ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin, sen.'' demişlerdi. Bunun üzerine Allah, ''Ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver.'' dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, ''Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim.'' dememiş miydim? dedi. ''Hani biz meleklere kudretim için Adem'e secde edin.'' demiştik de, ''İblis hariç hepsi hemen secde ettiler.'' Oysa direndi, secde etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Ayetteki secde edin lafzı, ibadetteki secde olmayıp, Allah'ın emrine itaatle, Hz. Adem aleyhisselama saygı ve hürmet anlamındadır, diyenler de vardır. İblis, aslı cinlerden olup, şeytanların başıdır. Allah'ın varlığını inkar etmediği halde, onun kesin emrine rağmen, aklını, bilgisini ve gururunu esas alarak büyüklenip itiraz etti. Hikmeti kavramadığından kendi fikrini öngörüp dik başlılık etti. Bu hali onu kafir, nankör yaptı ve lanetlendi. Bu tavır şeytanlaşmanın bir örneğidir. Yine dedi ki, Ey Adem! Sen ve eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız ''Şu ağaca yaklaşmayın yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz.'' Derken şeytan onları cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden cennetten çıkarmayı sağladı. Bizde ''Haydi şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte ömrünüzün sonuna kadar...'' yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma geçimini sağlama imkanı vardır dedik bunun üzerine Adem Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi öğrendi ve onlarla ona tevbe etti yalvardı o da onun tevbesini kabul etti şüphesiz o samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir çok acıyandır biz onlara oradan cennetten inin ''Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır.'' dedik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın şükredin bana iman ve itaat konusunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim yalnız benden korkun İsrail Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin ona inanmayanların ilki siz olmayın benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı dünya menfaatiyle satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp, örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örtüğünüz batılı hak diye göstermeyin. İslam'a uygun olmayan söz ve hareketler batıldır. Eğer hak olan batıla bulanır, ona karıştırılırsa, hak anlaşılmaz. Batılın içinde özelliğini kaybeder ve insanlar da haktan saptırılmış olur. Diğer taraftan bu, batılı da hakla süslemeyin, altında hak var diye batılı cazip göstermeyin demektir. Yahudiler, Tevrat'taki bazı hükümleri değiştiriyorlar ve kendi uydurdukları batıllara hak doğru bu diyorlardı. Mamazı dost doğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden mü'minlerle birlikte rükû edin. Ayet-i Kerime'de, önce namaz kılın buyurulduğu halde, tekrar rükû edenlerle beraber rükû edin buyurulmasında, namazın cemaatle kılınmasına ayrıca önem verilmesi gerektiğine işaret vardır. Yahudiler ve Hristiyanlar, namazlarında kıyamdan doğruca secdeye giderlerdi. Bu ifadeyle, Onlardan İslam'ın öngördüğü gibi namaz kılmaları istenmiş olmaktadır. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler de, namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla, insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki, o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse, bir başkası yerine bir şey ödeyemez Allah'ın izni olmadıkça Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz Hiç kimseden bedel Fidye de alınmaz Ve Kur'an geldiği halde Ona inanmayanlara yardım da edilmez Ey İsrailoğulları Yine hatırlayın ki Vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı Boğazlayıp kızlarınızı Hayatta bırakarak size azabın işkencenin en şiddetlisini Reva gören Firavun ve Soyundan sizi kurtarmıştık bu size reva görülenler, sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Firavun, Mısır'da tenkit edilemez, buyrukları ve yönetimiyle tagutlaşan ve tanrılık taslayan hükümdarlardan biriydi. Kahinlerin, İsrail oğullarından bir çocuk doğacak, peygamber olacak, senin sistemini ve saltanatını yıkacak sözleri üzerine, onların yeni doğan bütün erkek çocuklarının bulunup, ...öldürülmesini emretmişti. Hani sizin için Kızıldeniz'i yarıp... ...sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış... ...firavun ve soyunu, adamlarını da... ...siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya kırk gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince... ...onun arkasından siz kendinize yazık ederek... ...buzağı görsel bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine ey kavmim siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin. Nefislerinizi de öldürün. ''İşte böyle yapmanız, Yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır.'' demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hz. Musa aleyhisselam Turdağ'a gidince, o gelinceye kadar, içlerinde bulunan Samiri, altınları eriterek bir buza heykel yapıp, İsrailoğullarını törenle bu buza şeklindeki heykele taptırmıştı. Tefsirlerde ayet-i kerimedeki nefsinizi öldürün emri iki şekilde ifade edilmiştir. A. Nefislerinizi, canlarınızı, kendinizi öldürün. B. Nefislerinizi ıslah ederek öldürün. Çünkü ayette nefisle mücadelenin, kötü duygularını öldürmenin lüzumuna da işaret vardır. Yine vaktiyle siz, Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpı vermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin. Şükür secdesi ederek kapıdan girin ve ya Rabbi hatta affet bizi deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz, ihsan edenlere iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız, demiştik. Yani Kudüs, Şittim veya Eriha. Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de, doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Kendilerine söylenen tevbe manasındaki hıdda kelimesini buğday anlamına gelen hınta kelimesiyle değiştirip akıllarınca Allah'ı ve bu emri alaya aldılar. Ayette bahsedilen müsibetler gelmiş olup bir de ricis, yani murdar ve pis şey olan bulaşıcı veba mikrobu yayılmış binlerce kişi ölmüştü. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-Bakara Suresi 1-59. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul